Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Akdeniz'de tehlike altındaki doğal güzellikleri ortaya çıkartmak için yeni bir göreve başladı. Mavi Panda isimli gemi Mayıs ayında Toulon'dan başlayarak 6 ay boyunca Fransa, İtalya, Yunanistan, Tunus, Fas ve Türkiye kıyılarına yelken açacak. Mavi Panda gemisi Eylül ayında Türkiye'de olacak. Mavi Panda Akdeniz'in deniz ortamının... Ve yaban hayatının güzelliğini insanlara daha yakından tanımasını sağlayacak plastik kirliliğine karşı insanları harekete geçirmek ve petrol ve gaz araştırmalarına karşı kampanya yürütecek. Balıkesir'deki eğri dere kirlilik nedeniyle tehlike saçıyor. Biyogaz dönüşüm şirketinin atıklarıyla kirletilen derede ağır metaller olduğunu söyleyen yurttaşlar Manyas kuş akan derenin zehir akıttığını ve göldeki balık türünün 23'ten 4'e kadar düştüğünü söylüyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca mahallesinin kenarından geçen derinin kokusuna mahalleler isyan ediyor. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu. Manyas Kuşgölü ve unu besleyen derilerin suyu çok kirli. Bu suyun içinde yüksek demir, çinko, alüminyum, nitrat ve fosfat var. Manyas Kuşgölü'ndeki balık türü 23'ten 4'e düştü. Bu suda yaşayan 2-3 milyon kuş ağır metalle besleniyor. Bu suyla tarımsal amaçlı sulama yapıyoruz. Hububatları ve sebzeleri suluyoruz. Yetmiyor, bir de biz kimyasal ilaç sıkıyoruz. Sonuçta kansere yakalanıyoruz ve ölüyoruz dedi. Endonezya ve Japonya'da Instagram kullanıcılarının su samuru çılgınlığı hayvanların evlere ve kafeslere hapsedilmesine neden oluyor. Araştırmacılar bu trendin su samurlarının avlanmasına neden olduğunu ve türün devamlılığına büyük zarar verdiğini söylüyor. Independent Türkçe'de yer alan habere göre evcil hayvan olarak baktıkları su samurlarının fotoğraflarını paylaşan sosyal medya fenomenleri Asya'nın birçok bölgesinde kısmen suda yaşayan türün doğal ortamından koparılmasına neden oluyor. Japonya'da açılan ve giderek yaygınlaşan su samuru kafelerine giden müşteriler bu hayvanlarla oynuyor ve hatta satın alıp evlerine götürüyor. Yürütülen gizli soruşturmalar sonucunda yasa dışı susamuru ticareti yapan yüz binlerce üyeye sahip Facebook grupları bulundu. Soruşturmaları yürüten Dünya Hayvanları Koruma Kuruluşu'na göre vahşi yavruları doğadan çalan, yavruları yakalamak için ebeveynlerini öldüren organize çiftçilerin ve avcıların ve müşterilerin bu Facebook gruplarında buluştuğunu gösteriyor. Araştırmacılar susamuru nüfusunun kaçak avlanma yüzünden Azaldığını belirtiyor. Buna göre hayvanların bazıları doğal ışığın ve hatta suyun bile olmadığı ortamlarda tutuluyor. Görgü tanıkları birçok su kendi pençelerini ısırdığını ve başka travma belirtileri gösterdiğini bildirdi. Hayvan hakları savunucusu Cassandra Könen bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Sevimli olması vahşi bir hayvanı eve götürebileceğiniz anlamına gelmez. Ne yazık ki. Birçok insanın sosyal medyanın etkilenmesiyle bu düşüncenin terk edildiği görülüyor. Ancak su samurlarının doğada sahip olacağı şeyleri insanların evde sağlaması imkansız dedi. BBC Türkçe'nin haberine göre dünya genelinde Sumatra gergidanlarının sayısı 30-80 arasında. En küçük gergidan türü bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adasında ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde. Malezya hükümeti 2015'te yaban hayatında Sumatra gergedanlarının soyunun tükendiğini açıklamıştı. Ülkede Sumatra gergedanlarının soyunu kurtarma umutları ise 2014'te yakalanan İman adlı dişi gergedana bağlanmış durumda. Doğal yaşamı koruma uzmanlarına göre İman, rahmindeki sorun nedeniyle hamile kalamıyor. Hayvandan alınacak yumurtaların Endonezya'da bir erkek gergedanın spermiyle döllenmesi planlanıyor. Ancak Malezya'da 2011'den beri suni döllenme yoluyla bu hayvanların soyunu kurtarmak için yür yürütülen çalışmalar sonuçsuzdu. 30 yaşlarındaki tamın bakımını Borneo gergedan birliği üstlenmişti. Dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşayabiliyor. Çift boynuzlu tek Asya gergedan türüydü. Sumatra gergedanları ve boynuzları için avlanıyordu. Ben Uygar Öze ve programlarımızı derleyen Büşra Yar Bugünlük sizlere posi.org'dan posi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Karadağ'ın hazırladığı Muş Endemik Bitki Projesi kapsamında Muş Ovası'nda özellikle bal üreticiliğine büyük önem taşıyan endemik bitki türleri tespit edilecek. Endemik bitki türlerinden 66'sının bulunduğu Muş bölgesinde yeni bitki türlerini belirlemek için hazırlanan bu proje bal üretimine de katkı sağlayacak. Karadağ bölgede 576 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini söylüyor. Dolayısıyla arıcılıkta en önemli konu endemik bitki tür çeşitliliği. Bu bölgedeki endemik bitki türü sayısını belirledikten sonra biz de ileride bu bölgeyi arıcılık konusunda mihenk taşı yapmayı düşünüyoruz dedi.